والحبيب الذي جرج شفاعه لكل هول من الأهوال مقتاحم. جاءنا لهذا وما كنا نهتدى لولا هداة الله. وما توفيق مع تصامي الله بالله. لقد جاء رسول ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد الله مصلح. Sallu على طبيب kulubina Muhammed. Allah'ım salli عليه صلوا على Sallu ala محمد اللهم Muhammed. عليه salli بالله ve sellem. من الشيطان الرجيم رب Muhammed. Sallu ala şefi'i Bağaudu bıkarabın yapdırın. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ve Fajn ve Layalın 10. Sıddık bil Quranı Al-Azim. Bu aralık Rabbi'l Alemin. Estağfurullah Hassantukum bil hayyil kayyum lezi ila mutebeda ve defatu ankum su'e bil la ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Mübarek Zülhicce-i Şerife ayına girmiş bulunuyoruz Allah Teala hakkımızda mübarek eylesin Amen. bu mübarek ay dört haram aydan biridir ve haramlığı hürmeti yasaklığı en muazzam olanıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Seyyid-ül Şuhur Şehir Ramazan, ve azam ve ahurmeten Ayların efendisi Ramazan-ı Şerif ayıdır. Fakat haramlık bakımından en büyük olanı zülhicce ayıdır. Haramlık yani yasaklık. Günahların kat kat olduğu sevapların kat kat yazıldığı Aylar. Minha erbaatun hurum. Dört tanedir bu haram aylar. Üçü peş peşe biri tek. Tek olan recep bir Şerif Allah kavuştursun inşallah. Peş peşe olan bu aylar. İşte Zülkan'de çıktığımız ay. Bitti bugün. Bu gece Zülhecce'nin ilk gecesidir. İkinci ay bu Zülhecce. Bu haç ayıdır. Biliyorsunuz işte bütün Hüccac Kabe'de toplanıyorlar. Terviye günü mineye çıkacaklar. Araf'e günü Arafat'a çıkacaklar. Kurban bayram günü işte tekrar farz tavaf yapacaklar. Mina'da büyük şeytan taşlayacaklar. Gece vakfı yapacaklar Müzdelife'de. Bu mübarek ay hac vazifelerinin yapıldığı ay olduğu için Zilhicce ismindedir. Bundan sonra da Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşı. Rabbim kavuştursun inşallah. Bunlar çok büyük aylardır, çok büyük mevsimlerdir. Özellikle tabii bu Zilhicce'nin ilk 10 gecesi Tabi özellikle de bu ilk on gecenin son üç gecesi. İlk on gece vel fecri ve leyalin aşır sabaha yemin ederim bayram sabahı olması kuvvetli muhtemeldir. Kurban bayram sabahı, sabahların en muazzamı. Ve leyalin aşır on geceye yemin ederim. On gecede birkaç vaat varsa da en güçlü duaat Zülhicce'nin ilk on gecesidir. Yani bu gece başlamıştır. Herhalde aldığımız habere göre Mekke-i Mükerreme bir gün evvel ilan ettiğine bundan dolayıdır ki bu ikinci gece oluyor Mekke'ye göre. Arefe günü de bu itibarla değişecek. Yani bizde Arefe Cumartesi oluyor. Orada Cuma olacak. Cuma olunca da haçı ekber oluyor. Arafat cumaya çatınca 70 haçtan eftal oluyor. Bu mesele de fark edecek. On sonra oruç meselesi fark edecek. Bu itibarla onu da haftaya hatırlatırsınız. Haftaya söylerim. Oruçla ilgili konuyu. Arafe günün orucu bu hususta değişiklik arz edecek. Bu sene. Böyle ilan etmişler çünkü. Şimdi bu on geceler her biri Tirmizi hadisinden okuduk günlerin orucu ve gecelerin ibadeti, ihyası kuvvetle müstehap. allah Teala yemin ediyor bu on geceler. Ne kadar büyük geceler. İşte bu geceden başladı. Özellikle terviye gecesi, arafa gecesi, nehir gecesi, yani yedi-i sekize, sekizi dokuza, dokuzu ona bağlayan geceler. Bir gece evvel de ihtiyaten pay koymalı madem ki bir gece evvel ilan edilmiştir. Onlar da çok önemlidir ki haftaya burada toplandığımız gece yani haftaya bir mübarek gece burada sohbet gecemiz cuma gecesidir. Tabii cuma gecesi olmak hasebiyle gecelerin efendisidir. Nasıl ki günlerin efendisi cuma günüdür, gecelerin efendisi cuma gecesidir. O ayrı bir şey. Ama haftaya bu sohbet gecesinin başka bir özelliği daha olacaktır. O da nedir? Efendim, terviye gecesi. Bizim takvime göre terviye gecesi oluyor. Mekke'deki hacıların e, takvimine göre arefe gecesi oluyor. İkisi de Men el ve ul cenne. senede beş gece var. Bunları kim ibadetle geçirirse cennet ona kesin vacip olur. Bu beş gecenin üçü peş peşe bu on gecelerin sonundadır. Beş gecenin üçü peş peşedir. İşte terviye gecesi, arefe gecesi ve kurban bayramı gecesidir. Onun için haftaya burada buluştuğumuz gece ya terviye ya arefe gecesi. Hangi hesapta da olsa o üç geceden birisidir. Biz bu o mübarek gecede, cuma gecesinde burada sohbet yapıyoruz. Tabi gecenin ihyası için çok ameller kitaplarda ben yazdım. Ama en eftal e, ihya şekli nedir? ilmin meclisinde. Sohbet meclisinde, ilim meclisinde bulunmak bin rekat namazdan daha faziletlidir ki şu gecede bin rekat namazı kimse sığdıramaz kılmaya güç bulamaz. Yüz rekata bile bütün millet çuvallıyor. Çoğusu dökülüyor. Elli de kalıyor. Berat gecesinde falan. E bin rekatın kim intiakat getirecek? Ama bir cam ilim sohbeti bin rekattan eşit değil. Daha da faziletlidir. Onun için en büyük ihya şekli. Haftaya inşallah Rabbim ihya'ya muvaffak eylesi. Ancak bu gecelerin her biri şimdi bu gece ne? Bu gece de on gecelerden bir gecedir. Tabi İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu gece, birinci gece, İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu gece olmak açı bile ayrı bir fazileti var. Allah Teala Hazretleri bu geceyi çok faziletli kılmıştır. Ve bu on geceden her biri hakkında Tirmizi'de, vari olan hadis-i şerifte Sıyam-ı külli yevmin Yadil-ü sıyamesenetin Kıyam-ı külli leyletin Yahdilü Leylätel Her günün orucu bir senenin orucuna denktir. Yarının oruç bir sene oruç. Öbür gün oruç bir sene oruç. Tabii başka hadislerde daha fazla cevaplar ediliyor ama Tirmizi hadisi bu. Her bir gecenin kıyamı ibadetle hiyası. Yani şimdi bu mübarek geceyi kıyam ediyoruz. Elhamdülillah. Ee, i̇badetle geçirmiş oluyoruz. Bu ilim meclisinde toplanmış bulunuyoruz. Ee, bu kıyam Kadir gecesinin kıyamına denktir. Bu gece Kadir gecesi midir? Değildir. Ama Allah Teala istediği geceyi Kadir gecesine denk yapabilir. E bunu bize beyan etme yetkisine sahip olan kimdir? Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem sen şimdi diyemezsin ki bu gece Kadir gecesine denktir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan haber veriyor. Onun için Allah Teala Kadir gecesi diye bir geceden Kur'an'da bahsediyor. Ama bu on geceler belli gecelerdir bunlar. Kadir gecesi biraz gizlidir, gezer ama bu on gecelerin her biri Kadir gecesine denktir. Bu hadis-i şerif Tirmizi'dir. E daha ne arıyoruz? E bir de bu gece Cuma gecesidir. Zaten gecelerin efendisidir. Elhamdülillah. allah Teala her Cuma gecesi yarattığı kullara üç kere tecelli eder. Allah o tecellilere mazhar eylesin. Amin. Ve tecelli buyurduğu kuluna bir de azap etmez. Rahmetiyle nazar eder. Tüm günahlarını mağfiret eder. Bu müjdeler de biz imanlı kullar hakkında geçerlidir. Çünkü bunlar imansızların bunlardan nasibi yoktur. Ama bizim mahrum olma e, tehlikemiz yoktur inşallah. Çünkü bizim imanımız sabittir. Elhamdülillah. Bu itibarla ondan sonra cuma gecesi allah Teala bütün ehli İslam'ı mahveder. Zerrakadan iman olan mağfiret eder. Tabii ki namaz ehli olmak şarttır. E, namaz ehli olmayanlar mahrumdur. Namaz ehli olmayanlar hakkında büyük tehditler varittir. Ondan dolayı biz namaz ehliyiz elhamdülillah. E, bundan dolayıdır ki bu müjdelere e, kavuşmamıza bir engel yoktur. Günahımız çoktur. Ama hiçbir günah Allah'ın lütfuna mani değildir. Ancak şirk ve imansızlık ve kafirlik Allah muhafaza buyursun. O büyük bir hastalıktır. Kanser bile onun yanında hiçbir şey Değildir. Çünkü imansızlık Allah'ın helalına inanmamak, haramına inanmamak, hükmüne itiraz etmek o büyük bir beladır. İslam düşmanlığı, din düşmanlığı o büyük bir beladır. Maalesef çok insanlara da bu bela vurmuştur. Ya Şimdi biz elhamdülillah ne kadar hamd edelim ki iman ile elhamdülillah bu cemaatte bulunuyoruz. Allah Teala mahrum olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Şimdi Jabir hadisinde Razi Allahu Teala Rasulullah Sallallahu Teala aleyhisselam ferdimiz buyuruyor. A en iyi günü dünya, ya muhacirat el hadi. Dünyanın günlerinin en üstünü zulhijcenin on günü. Dünya günlerinde bu on günlerden daha üstün gün yok. Bu 10 gecelerden daha üstün gece yok. Kıyılevelamiz bafise billah. Hadis şerifte sordular velel cihat fişebi illillah Allah yolunda adam cihada gidiyor o da mı bundan üstün olmaz buyurdu velel cihat fişebi illillah illa racülün affera vecevu fittura Allah yolunda cihada gidenin yaptığı amel de bu 10 gecelerde 10 günlerde yapılan zikirden ilim meclisinden, sohbetten namazdan, oruçtan üstün olamaz buyur. Ancak bir adam yüzünü toprağa bularsa, ne demek? Şehit olursa. Yani Allah yolunda cihattayken yüzünü toprağa bulamak ne demek? E, diri olan adam toprağa yüzünü sürüp kalmaz. İşte, şehit olan müstesnadır. E bu yani şehitliğin altında bu zülhitçeden daha başka bir basamak yok. Hemen şehitlikten sonra geliyor. Şu gecelerin ve günlerin ihyası. E bunları tabii size duyurmakta fayda var. Geçen sene konuşuyoruz ama bir senede köprünün altından çok sular geçiyor. Çoğunuz da bu konuları unutuyorsunuz. Ortalık yani karışık. Geçim telaşesi kaplamış. Geçim derdi herkesi sarmış. Bu büyük bir sarhoşluk veriyor. Gaflet veriyor. İnsanlar ne kazanacağım, ne yiyeceğim, ne içeceğim, nasıl harcayacağım? Bunun derdine düşmüş vaziyette. Sekratül cehl ve sekratül hübbü dünya buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bilgisizlik sarhoşluğuyla dünya sevgisi sarhoşluğu insanları şarap sarhoşluğundan beter sarhoş etmiş. Millet ayakta dolanıyor. Gününden gecesinden bile haberdar olamıyor. Onun için biz hem kendi asi nefsimize hem size bir uyarıda bulunuyoruz. Gecelerimizin, günlerimizin önemini duyuruyoruz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Aisha anamızı anlatıyor. Bir adam vardı. Çalgıyı, türküyü çok severmiş. Böyle nameler, oyunlar, Enstrüman diyorsunuz şimdi, musiki aletleri. Bunları çok seviyordu. Sonra e, Zülhidçe hilali belirdiğinde, yani bu mübarekaya girdiğinde de hemen oruca başlarmış. Oruca başlayınca da hani oruçlu gününden oruçsuz günün bir olmamalıdır hadis-i şerifine göre. insan oruçlu gününde biraz daha dikkatli <gülüyor> davranmalıdır. Yani nam bakmak her zaman haramdır ama oruçluyken bakmak daha büyüktür dememizin sebebi nedir daha büyük günahtırı bırak enayiliktir niye enayiliktir şimdi namereme bakıyorsun bir günah, öbürü oruç tutuyorsun oruçluyken baktın bunu oluyor orucun bütün yan gelirleri gidiyor ya bu sefer adam boşuna aç durmuş oluyor buna enayilik denmez de ne denir bu sefer hesap edecek ya hiç olmaz oruçluyum bugün bakmayayım canım aç duruyorum yani boşuna niye durayım aç ben? enayi miyim o bakımdan orucun caydırıcılığı ve engelleyiciliği var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı çağırdı, Getirin onu dedi. Getirdiler. Buyurdu. <gülüyor> sen dedi bugünlerde oruç tutuyor musun? Ne biliyorsun da niye tutuyorsun dedi sen? Seni bugünlerde oruç tutmaya sevk eden bilgi nedir? Adam dedi ya Resulallah inna ayamu meşâir ve eyyamül hac. Görüyor musun? Haç günleri dedi. Mekke Medine kaynıyor. Milyonlar haç vazifelerini yapıyor. Şu anda tavaflar, sahiler başladı. Efendim haç vazifelerinin mübarek günleridir. Fe ahbebden yüşriken illa fi duayim. Haç'a da gidemedim diyor. Bu on günleri, on gecelere dikkat ediyorum. Allah beni onların duasına ortak etsin. Uyanıklar var. Görüyor musun? Bazı uyanıklar var böyle toptan götürüyor. Bazıda saflar var, çalışıyor, didiniyor, böyle mübarek bir günde yatıyor aşağı, hepsini birden götürüyor. Ya mübarek günleri değerlendirenler çok iyi ticaret bilenlerdir. Hangi mevsimde, ne zamanda, ne, nerede, neyi satacağını bilenler çok kar ederler. E sen şimdi ne yapıyorsun? Kışın yazlık satıyorsun, yazın kışlık satıyorsun. Ne satarsın sen? Ne kazanırsın sen? Hepsi kazanamazsın. Onun için. Ancak hani dediğim gibi Allah celle Celaluhu bir kuluna e, kar murad ederse ona her yerde kar ettirir. Zarar murad ederse o da başka. Her işte zarar ettirir. O farklı. Ama onun dışında sebepler var. Şimdi gidip de tril ince bir şey satan adam şu soğukta pek müşteri bulamaz. Kışlık satan bulur. Onun gibi. Mevsimi kollamak lazım. Zamanı kollamak lazım. Zemini kollamak lazım. Evet. Ramazan günü şimdi su satan ne yapacak? <gülüyor> Ramazan günü su satıyoruz sokakta. Mesela. Ha iftardan sonra satarsa tamam. İftar saati e, satarsa başka. Bunun gibi. Bazı zamanlara allah Teala faziletler vermiş. O zaman da sevapları katlıyor. Onun için bu Zatta uyanık, diyor ki ben hacıların duasına ortak olmak istiyorum. Bundan dolayı hadis-i şerifte buyruluyor, ee, Men eraden yudahiye, kurban kesmek isteyen, isteyen derken kurban tabi Hanefi mezhebinde vaciptir, kesilmelidir. Ama tabi bana vacip midir değil midir diye sen soruyorsan, ben senin neyin var neyin yok bilmediğim için öyle bir fetva, Veremem. Hoca efendi ne var? Bana kurban vacip mi? Ben müneccim miyim? Senin keseni bilmiyorum ki. Ha nedir? Ha kitapta yazmışım onu. Kime vaciptir? Sen de bakarsın hesabını yaparsın. Bana açık vermek istemiyorsan zengin olduğunu falan. Dersin ki tamam bana vacip alır bu okursun. Bana ne? Fetvası bu. Şimdi kurban kesmek isteyen derse isteyen kessin isteyen kesmesin demek değil bu hadis şerifte. Yani kurban kesmesi vacip olup da bu niyeti yapan adam Zülhicce'nin hilali belirdiğinde, yani işte bu mübarek gece artık girdi, bundan sonra فَلَا يَمَسْلَمِ شَعْرِي وَلَا مِنْ اَصْفَارِي شَعَ Kıllarından, tırnaklarından bir şeye dokunmasın. Yani, buradan dolayı alimler ne diyorlar? Kurban kesecek olanlar var, kesmeyecek olanlar var. Tabi şimdi çoğunuz fakir olabilir, kurban düşmeyebilir, kurban kesmeyebilir, kurban kesmiyorsa ona değil. Ama, kurban kesecek olanlar, e, tıraş olmasın. Efendim, tırnağını kesmesin. Ne zamana kadar? Kurbanlı kesene kadar. Ha, bu hacılar ihrama girenler nasıl yapıyor? Öyle yapıyor. E şimdi işte bak hacıların duasına diyor Allah beni ortak etmesi ümidiyle ben oruç tutuyorum diyor Buzat. Bundan dolayı hadis-i şerifte buyuruluyor. E tabi ki illa farz gibi mecbur değildir. Ama bu bir sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tavsiyesidir. Hacılara ortak olma e, dileğiyle, temennisiyle efendim hele de kurban kesecek olanların Riyad etmeleri uygundur efendi hazretlerimiz ee, Kaddesallahu buna riyad eder e, Bu hadis-i şerifle amel ederlerdi Onun için size de duyuruyorum kurban kesecek olanlar He. Ama hoca beni keşke geçen hafta duyursaydın da biz de tıraş olurduk Tınaklarımızı geçen hazır olurduk falan e, anlattık da tabi Her sene duyuruyoruz yani Bazen günler ileri geri yapabilir biz de onu hesap edemeyebiliriz Ancak e, hacıların amellerini nazar itibara alarak bu bakımdan onlara uymak. Ama her bakımdan değil. Hadis-i şerifte ne diyor? Tırnağından ve kıllarından diyor. He, i̇hramda olan hacı hanımıyla da cinsi münasebet yapamaz. E, bize o yasak mıdır? Böyle bir hadis yok. Yani her bakımdan değil. Bize koku sürmek. Hacı ihramdakiler koku sürebilir mi? Süremez ama koku sürmek yasak mıdır? Yok yani ihramdaymışsın gibi değil. Ama özellikle diyor tırnak ve Tüylerine dokunmasın. Burada özel bir hadis-i şerif var. Bunu ayrıyetten bildiriyoruz. Öbür türlü de ihramdaymış gibi de hareket edin demiyoruz. Bunları yanlış anlayış birbirine karıştırmayın. Efendim فَقَالَ لَوْنَّبِيُّ سَلَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ لَكَ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ Şimdi dedi bu on günlerde oruç tutuyorsun ya Her tuttuğun oruç gününe Yüz köle azat etmiş Sevabı alıyorsun dedi. Yüz köle Bir köle demek bir köle azat edenin Azat ettiği o kölenin Her uzuna mukabil Her azazı cehennemden azat olur Yüz köle Şimdiki parayla Yanına yanaşılacak bir rakam değil. Azad etmiş sevabı var sana. Bir de yüz deve kurban etmiş sevabı var. Hadi işte bak. He ben kurban kesemiyorum diyenlere tut şimdi bugünlerin orucunu yarından. Her güne yüz deve kurban etmiş kadar sevap veriyor Allah. Ondan sonra da e işte Allah onları zengin etti. Bak herifler atca gidiyor kurban kesiyor. Ben zaten fakirim bu vaziyette ne kaldı ki? Pişede şey de yapamıyorum. Deme. Allah seni ondan aşağı etti mi şimdi? Etmedi. Sen de fakir ettiyse daha iyi ya, oruç tut. Oruç tutarsan yemek ihtiyacın da olmaz. Masraf azalır. Ne olacak o zaman? Yüz deve kurban sevabı alırsın. Zenginleri sollatın işte. E bu sefer de diyor ki, e zengin de oruç tutuyor. Ben şimdi ne yapayım? Ya e kardeşim o da Allah'ın Keremi buyurdu Resulullah. Onu dilediğine verir. Geldiler fakirler dediler ki, ya Resulallah ne var? Bu zenginler bizi solladı gitti. Biz ne yapacağız? Ne oldu? E, cihada gidecek adam devesi lazım e devesi olan gidiyor e ben fakirim devem yok bir şeyim yok kaldım yayan cihada gidemiyorum zekat veremiyorum efendim kurban kesemiyorum hacca gidemiyorum ömreye gidemiyorum e ne olacak biz de cennete giremeyeceğiz Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem sana Allah ne verdiyse senden onu istiyor illa Allah vermediğini yüklemez ki kuluna e ne olacak o zaman e bunlardan aşağı mı kalacağız niye aşağı kalacaksınız Allah kimi kimden aşağı etmiş her namazın peşine dedi 33 kere Subhanallah, 33 kere Alhamdulillah, 33 kere Allah'a Ekber, Yüzüncü de La ilahe illallah tevlla şerik tesbih yapıyoruz namazlardan sonra. Her namazdan sonra bunu yaparsanız, sizi geçen olmayacak, söz veriyorum size. Sizden evvel geçen bütün ümmetlerin sevabına yetişeceksiniz, size yetişen bir ümmette olamayacak. Tamam dediler, biz işimizi aldık, yükü tuttuk dediler. Başladılar namazlardan sonra tesbihleri. Falan. Bir de baklar yandan. İşte Abdurrahman ibn Af gibi zenginler var Rabbi yallah, baktı o da tespi çekiyor. <gülüyor> e çekmesin mi ya? E, geldi diyor ki, Ya Azüllâh ne var? E dedi bunlar da tesbih çekiyor. E ne yapayım dedi, çekmeyin mi diyeceğim? E dedi bunlar da aldı sevabı götürüyor. Ben biz bunlarla nasıl yetişeceğiz? E, dedi Aliye Azüllâh, değil mi Allah'ın lütu, Allah dilediğine verir. Ben ne yapayım dedi ya? Vallahi Azüllâh azim. E ben şimdi. ''Aman bu hadis fakirlere aittir.'' diye bir hadis söyleyemem ki. E şimdi onun için, e fakir için tamam işte, tut bir gün oruç diyor, 10 günlerden 100 deve kurban sevabı var. Hangi zengin bu, bu sene 100 deve kesecek? Hepsini sonladın işte. 10 günden 1000 deve eder. Hesabını doğru yap. Daha da bitmemiş. ''Ve mi etü Teammülü aleyha fisebillah. Yüzde at Allah yolunda cihada göndermiş kadar sevaptı. Yüzde at Allah yolunda adam yükledin üstüne cihada gönderdin. Bak şimdi. Fe idâkâne terviye. Ama ileride ne var? Terviye günü var dedi. Şimdi önümüzde terviye günü var. Bizim takvime göre Terviye gün. Biz şimdi burada fazilet kazanalım diye tabii bayram günü oruç tutmak haram olduğu için haramla fazilet arasında bir şüphe tehlikesi olduğu zaman da o fazileti terk ediyoruz. Çünkü harama düşme tehlikesindense o sevabı kaçırmak evladır. Ama Ramazan'da onu yapmıyoruz. Çünkü Ramazan'da o şüpheli gün olursa e, sonunda bayram mı değil mi onda tutuyoruz takvime göre. Türkiye'deki takvime uyuyoruz. Çünkü neden? Farz oruçtur. Farz oruç olduğundan Mevla buyursa ki orada bayram ettiler. E sen ya Rabbi hesap böyle geldi. E o zaman Mevla sana sormaz. Niçin sormaz? Ya Rabbi farz oruçtur. Ben tutmayı tercih ettim. O zaman azap olmaz ama. Şimdi tabii bu nafiledir. Nafile olduğundan e, burada şüphelere riayet etmek lazımdır. Fazilet babındadır. Onun için e, cuma günü arefe olarak oruç tutarsınız. Cumartesi tutmamayı ben tavsiye ediyorum. Çünkü madem ki cumartesi bayram yapacak hacılar e şimdi orada ben Arafa günün çok büyük sevabı var ama e cuma gününü desen onlara niyet tuttuğun zaman aynı sevabı zaten alıyorsun. Cumartesinde madem bir şüphe devreye giriyor e şimdi Ramazan olsa tutun diyoruz. Çünkü farz oruçtur. Ama bir fazilet alayım derken bir de haram tehlikesiyle karşılaşırsak haram tehlikesini göz önünde bulundurmamız daha önemlidir. Hani bu ata sözüne benziyor. Kaç sevaptan kurtul günahtan hesabına gelir bu. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet, biraz akıl terazi ister. Ince mesele. Şimdi terviye günü olunca yani diyelim şimdi hesapta evet Çarşamba oluyor yani Çarşamba perşembe Cuma hesabı gidersek terviye günü. Oruç tutarsan, felek ve elf bedene O zaman bin köle azad etmiş kadar, bir güne bin deve Allah yolda kurban etmiş kadar ve bin at Allah yolda cihada göndermiş kadar olursun. Ya fidakane ya Muharafe. Peki Arafah günü olursa, arafe günün orucu. Ancak hacılar için mekruhtur. Çünkü orada güç kaybına sebebiyet verir. Vakfeye de duaya dikilemezsin. Ama hacı olmayanlar için Arafe gününün orucu çok kuvvetli sünnettir ve Ve geçmiş seneye kefarettir. Gelecek seneye kefarettir. Çok büyük oruçtur. Arafe günü oruç tutarsan elfe elfe'y ve elfe'y bedene tühdiha ve elfe'y ferastihmül âliye Fi sebilillah 2000 köle bir günde 2000 köle azad etmiş kadar 2000 deve kurban etmiş kadar 2000 at Allah yoluna göndermiş kadar nasıl yahüm senedin kablaf senedin bade bir de bir önceki seneyi tutmuş kadar bir de bir sonraki seneyi tutmuş kadar Allah araf'e günü ne gün geliyor ne mübarek gün geliyor onun için bu faziletler hakikaten kaçırılacak şeyler değil. Allah Teala cümlemizi amel salihlere muvaffak eylesin. Amin. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar Mâ min eyyâmin efdale fînnel min aşridil hicce Haç ayının ilk 10 gününde yapılan amel kadar Allah indinde faziletli meziyetli hiçbir amel yoktur. Buhari hadislerinde ve vesaire hadislerde bu beyan ediliyor. Dediler ya Resulallah, Allah yolunda cihat da mı daha üstün olamaz? Ama bütün ameller böyle. Sadaka verdin, hayır yaptın, sadece oruç değil. Sıla-i rahim yaptın, akraba ziyaret ettin, hasta ziyaret ettin. Yetim başı sıvazladın, bütün salih amelleri. Şimdi namaz kıldın, nafile namaz kıldın. E şimdi teheccüd namazı, her gece fazilet namazı. Şimdi bu gece kıldığın teheccüd, Oho, Kadir Gecesi'nde kılmış gibi. Bu gece kıldığın, kıldığın bir teheccüd kadar Allah hiçbir gecede kıldığını sevmiyor. Yarın tuttuğun oruç kadar Allah hiçbir günde tuttuğun orucu sevmiyor. Nafilelerden bahsediyoruz tabii. Ramazan orucunu konuya sokmuyoruz kıyas olarak. O farz. Efendim, bugün yarın yaptığın bir hayır, bir yardım, bir sılah-ı rahim, bir ziyaret. Salih amellerin çeşidi çok. Yüz kere la ila illallah den, işrak namazı kıldın, kuşluk namazı kıldın vesaire. Hiçbir günde o evet cuma tamam ama hiçbir cumada o kadar sevinir. Bu on günlerin cumasıdır. Katlama var. Allah yolunda cihat da mı daha üstün gelemez? Kale cihat fi Allah yolunda cihat da bundan üstün gelemez. İlla aracülün Bir adamı istisna ederim buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Xarajebi nefsiyi, maliy, mali mı arjımın däl gibi bir şey? Malıyla, canıyla Allah yolla çıktı. Yani atını, devesini neyse almış. Efendim maddi imkanlarını yola çıkarmış. O yolda harcama yapıyor. Fakir fukarayı o cihat yolunda işte açsız olan yemek soğanları da yediriyor. Onlara ikramda bulunuyor. Kendi canını da o yola çıkarmış. Geriye de hiçbir şeyle dönememiş. Devesi de atı da Allah yolunda boğazlanmış. Kendisi de Allah yolunda şehit olmuş. Bir tek bu adam diyor geçebilir Zülhicce'deki 10 gecedeki 10 gündeki salih amel işleyenin amelini. Bu adamdan başka hiç kimse denk olamaz diyor. Nerede bulacaksın şimdi böyle bir cihat imkanı malından canından gideceksin geri dönmeyeceksin. Kim dip kim bulmuş kim? İşte bu geceleri günleri buldun ya. Daha ne arıyorsun? Allah Teala çok büyük hazine, zenginlik verdi bize. Şimdi kabirde yatanlar ne kadar yalvarıyorlar bu gecelerin önemini. Onlar bizden iyi biliyorlar. Ah ya Rabbi bize bir müsaade etsen de İki rekat namaz kılsak. Zülhiccenin 10 ge geceler geldi. Ama şimdi hazır bu gecelere girdik. Hiç bir değişikliğimiz yok. Mutlaka ibadette gayretimizi Artıralım. Hafsa Radiyallahu Anh'a annemiz Haz Ömer'in kızı Resulullah'ın ailesi buyuruyor. Erba'un lemmekünün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yetrukun. Dört şeyi Muhammed Mustafa hiç bırakmamıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ziliccenin on gün orucunu onuncu gün bayram ediliyor. Kendi kurbanının netiyle. On günün orucunu hiç bırakmamış. Ve aşure aşure orucunu. Hiç bırakmamış. Ve bir de her aydan 3 gün oruç. Eyyamı biz 13 14 15. Hiç bırakmamış. Varaktain qabl el qabl Bir de sabah namazından önce iki rekat sünnet var ya, o sünneti de hayatta bırakmamış. Atlar çiğnesi sizi terk etmeyin o iki rekat sünneti buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani arabanın altında ezileceğinizi bilseniz atlar senin şimdiki açıklaması. Ha tabii ki bu teşvik için söyleniyor yoksa hakikaten araba geliyor diye orada durulur mu kardeşim? Sabah namazının farzı da olsa bozulur yani. Şimdi şaka mahiyetinde konuşmuyorum. Birbirine karıştırmayalım. Bir adam farz namazda olsa oradan efendim bir araba girecek, kamyon girecek veyahut bir yol geç bir şey olsa yani o anda bir kaza bela şeklinde ona orada dur İslam der mi? Demez. O namazı bozar. Gider. Ama burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne anlatmak istediğini anlıyorsunuz herhalde. Canım. Salluhuma. O iki rekatı kılın diyor. Atlar çiğne Yani bu ne demek? Yani tozerin altında kalacağını bilsen kıl. Yani hiç bırakma demek yani. Sudan bahanelerle sabahın sünneti bırakılır mı demek? Bunu anlatmak istiyor. Ancak tabii ki uykudan geç kalktın da baktın ki farzın vakti ancak. Yetişiyor. O zaman o sünnet kılınmaz. Çünkü farzı güneş doğmadan bitirmek lazım Hanefi mezhebinde. Güneş doğmadan bitirmek lazım. Sünneti de kılarsam farz güneş doğma tehlikesine giriyor. O zaman bırakılıyor. Ama niye o saatte kalktın tabi? Erkene kur saatini. Kendini ona göre ayarlı. erken Ama beşeriz yani. Uyku ağır basıyor bazı kere. Uyanamadınsa tabi ki e, o zaman farz önemlidir. Ama Farzı kurtaracak durumdaysa mutlaka iki rekat sünnet kılınmalı. Efendim işte burada birçok hadis-i şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bu usta beyan edilmiş Said Mücüben Hazretleri de buyuruyor La tutfiuşurucekum leyalil aşri Işıklarınızı diyorum on gecelerde sakın söndürmeyin. Yani gece sabaha kadar bu on geceler evler, ocaklar Kur'an tilavetleriyle mamur olsunlar inşallah. Bu on gecelerdi. Ve hizmetçilerini uyandırırdı ve ibadete çok önem verirdi. Sahabe-i kiram, tabi-i hazaratı bu mübarek gecelerdi. Her günün orucu öyle. Her günün efendim ibadeti öyle. Bu hususta çok rivayetler Olmakla beraber ben size teşvik için birkaç tanesini okuyorum. Allah Teala cümlemizi amelen muvaffak eylesin Amin. diyorum. Şimdi namazlarıyla ilgili olarak e, burada Abdülkadir-i Geylani Radı-i Bari Hazretleri Aşi Annemize kadar e, senediyle zikrediyor. Mesela diyor ki, ben diyor Şeyh Ebu'l-Berekat Hazretlerinden işittim. O Şerif Ebu Abdullah Muhammed İbni Ali, o İbni Muhammed İbni Yahya İbni Mehdi, o Hişam İbni Urve, o babasından o da Aişe annemizden diyor. Yani arada bir kopukluk olmaksızın kimlerden duyduklarına kadar Resulullah'a dayandırabiliyorlar sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifler o derece sabit. Hiçbirinde şüphe ihtimali yok. Men ahya Leyleten min layali dil Hicceti bu zilletcenin 10 gecelerinden birini ihya eden şimdi bu gece inşallah önümüzdeki cuma gecesi de ihyası nasip olur böylece iki gece sohbet nasip olur bu 10 gecelerde her kim bu 10 gecelerden birini ihya eder ibadetle ihya eder bu ibadetle ihyanın şekilleri hakkında çok rivayetler, e, faziletli ameller var. Ben bunları Şaban-ı Şerif Risalem'de zikrettim. Oraya bakarsınız. Hepsini her gece anlatamam. Şaban-ı Şerif madde, madde, madde, madde, madde, madde, Kaç sayfa anlattım orada. Şimdi e, be, ihya ederse, ihya ederse Hoca Efendi der, Raif amca vardı bizim Allah selamet versin. Rahmet etsin tabi şimdi selametin. Tabi kabirde de selamet olur ama vefat etti. Allah rahmet etsin. Sağlara Allah selamet versin diyeceğiz. Ölülere Allah Rahmet etsin. Tersini söyleyecek de bir sıkıntı olur mu? Olmaz yani. Decek ölüye Allah selamet versin. Kabirde de selamet olur. Diriye Allah rahmet etsin desek. E diri de rahmete muhtaç yani. Ayrı dava ama ıslahlar açısından konuşuyorum. Çünkü Allah rahmet etsin dedim. Adam şöyle bir bakıyor. Ben daha ölmedim ki falan. Onun için e, lafları şaşırtmayalım diye söylüyorum. E, Allah Teala garik gıy garik rahmet etsin. O beni sohbetlere götürürdü ta 11 yaşımdayken. Almanya'dan geldi o zaman Mercedes'i çekmiş altına. Almancılar Mercedes. Kimse de Mercedes yok. 30 sene evvel konuşuyorum. Beni de sohbetlere götürürdü böyle iyi yarı. Hoş adamıydı rahmetli. Şimdi hoca Fatih Camisi'ne vaz ediyor. Zikrullah'a devam edin. Zikrullah sabah akşam zikrullah. Şöyle zikrullah, böyle zikrullah o anlıyor. Bayağı da bir şeyler okuyordu yani. Fakat ki millet şey gibi bakıyor yani. Kalktı, hoca efendi, ne var? Dedi, bu zikrullah dedi, sabah kahvaltısında mı yenir, akşam yemeğinde mi? Yedir. Ne diyorsun ya? E ne diyorsam anlat dedi kardeşim, herif bakıyor dedi yani. Bu zikrullah, zikrullah, zikrullah. Bizim orada var bir bayburtlu zikrullah dedi yani. E bu şimdi millet, <gülüyor> onun için, haşidi diyor ki, geceleri ihya ederse, ihya ederse, ihya ederse, yani bu hoca efendi bu, bizim millet hemen aklı yemeğe gidiyor, hangi durumda yeniyor bu yani? Onun için ihya meselesi, ibadetle geçirme. Bunun şekli nedir? Öyle ya ben ayağımı havaya dikeceğim sabaha kadar ibadet yapacağım dersen. Allah böyle bir ibadet meşru etmiş mi? He? Allah rızası için kendi mi asacağım edeceğim Var mı bunun bir sevabı? He yani ibadetin bir şekli olur. Allah meşru etmiş. Habibiyle haber vermişti. Şu ibadettir. Kafadan ibadet olmaz. Onun için Şaban Şerif Risalesine bakarsınız. Orada 3-4 sayfa var. Yani bu konu. İhya usulü olarak. Tabii ki en önemli ihya biri de orada da beyan ettim. Bu ilim meclislerinde bulunmak. Ama namaz, Kur'an tilaveti, bunlar en büyük iyi. tesbih. Yani tesbih derken La ilahe illallah zikri, Sübhane Allah zikri, Sübhanallah ve La ilahe illallah, Allah Ekber zikri. Bunlar hepsi çok büyük zikirler. Onun için e, bu şek şekillerin herhangi biriyle ihyada bulunursa, fekennemâ Abdullah ibadeten hacca ve umre. Bule seneti. Müjdeye bak. İnşallah bu gece bize nasip oldu. Bütün hacca gidenlerin ve ömre yapanların ne kadar hacı var şimdi? Milyonlarca hac yapacak bu sene inşallah. Allah kabul etsin haclarını. Hac yapacakların ve ömre yapacakların bütün ibadetlerinin toplamı kadar bir kerelik de değil. Bir sene boyunca Allah'a ibadet etmiş kadar olur diyor. Bu ne demek ya? Bu on gecelerden birini ihya. Şimdi geldiniz buraya sohbete. Kazandınız mı? Kaybettiniz mi? E tamam. Uyanık buna denir. Hafta hele terviye gecesi, hem cuma gecesi olması zaten bu cumaya getirdik mübarek gece. Ayrı bir fazileti var. Bütün haç ömrü yapanların yaptığı ibadet kadar Allah'a ibadet etmiş gibi olur. Hem de bir kere değil, sene boyunca. Bu, bu, bu, acayip bir şey ya. Bir günde oruç tutsa diyor bu on günlerde sanki geri kalan senesinin tamamını ibadetle geçirmiş gibidir. Bir sene sanki Allah'a sırf ibadet çıkarttın, bir tane gaflet yok. Bir günün orucuyla bu 10 günler böyle günler. Evet. Şimdi yine Şeyh Ebu'l-Beraket Hazretleri, o Muhammed İbni Muhammed İbni Abdülaziz Hazretleri, o İsni Cafer İbni Muhammed Hazretleri, o Ali İbni Hüseyin Hazretleri, o babasından, o Muhammed İbni Ali'den, o babasından, Ali İbni Hüseyin'den, İmam Zeynel Abidin, İmam Hasan İbni Ali, Hüseyin İbni Ali, o da babasından yani Hazreti Ali Efendimize dayanıyor, o da Muhammed Mustafa'da. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah şu isimler hürmetine cümlemizi bu gece mağfiret eylesin. Amin. Abdul başlayan şu mübarek veliler hürmetine buzafı mağfiret edilir. Ne isimler, şu isimler ne demek ya? Hani bereket olsun diye sayıyorum yani. İsimleri sayıyorum. Feyizler yağsın diye sayıyorum. Hani salihin tezilur rahme. Salihler anıldığı zaman rahmetler yağar. Bu meclislerimize İdaade gela Ashrul Hacce. Feciddu fi't Allahu onu girdiği zaman kavuştuk elhamdülillah. İbadet ve taatta son derece ciddiyet ve gayret gösterin. Resulullah emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Artış artış ibadeti artırın. Şimdi tam bekliyorlar. Yılbaşı yapacak. Tam da bayram gecesine mi çatmış? Ne olmuş? Herifler kurban etini meze yaparlar. Kime kurban eti vereceğine de dikkat edeceğin yani. Herif yılbaşında kurban etini meze yapmasın. Ne durumda karşı karşıyayız? Allah Teala böyle işler yapıyor kurban olduğum. Ya insanların azabını artırmak için. İmtihan artıyor. Bak ne mübarek gecelere geliyor, Bunlar gecelerde de vur patlasın çal oynasın Allah'a isyan edilip efendim Hristiyanların bayramı kutlanırsa Bu olur mu? Aynı güne Kurban ile gavurun bayramı aynı güne rastlasa Biz bayram yapmayacağız Yapacağız Ama biz İslam'ın bayramını kutlayacağız Müslüman gibi kutlayacağız Gavur gibi kutlanır mı ya? Bize yakışır mı? Onun için Yani önümüzdeki haftanın sohbetinin Bu önemi de var Birkaç kelimede bu konuda konuşulup da inşallah değil mi? insanları ikaz edelim. Hiç olmasa efendim bu fitneden kurtulsunlar. Büyük bir Allah'ın gazabına sebebiyet verir bu. Böyle mübarek gecelerde böyle bir masiyet işlemek. Çünkü zilhiccenin onu geceleriyle günleriyle Allah Teala yemin ediyor gecelerine ama günleri de geceye tabi Kadir gecesinin günü Kadir gecesi kadar değerli. Efendim, cuma gecesinin günü gecesi kadar değerli. Ya, tabi tabii cumada gece güne tabi. Biraz farklı. Cuma'nın günü de günü eftal. Tabii gecesi ama tabi ne demek? Eşit oluyor. Allah bu günleri faziletli kılmıştır. Ve ceale hurmete leylaha ki hurmeti bu on gecelerin diyor, gecesinin hürmeti ve şerefi, değeri neyse gündüzünün hürmetini de onun gibi yapmıştır. Yani bu gece ne kadar değerli Allah'ın yemin ettiği gece, on geceler başladı. Günü de aynı. Tabii yarın cuma gün olmasa sebebiyle söylemiyorum. Cumartesi de aynı. Pazar da aynı. Çünkü neden? On günler. فَمَنْ صَلَّا فِي لَيْلَدِنْ مِنْ لَيَالِ الْعَشْرِ فِي bu on gecelerden herhangi bir gecede gecenin son üçte birinde, son üçte birinde yani imsaka kadar olan vakit. Artık son üçte birinde yani işte şimdiki takvime göre efendim 5:45'te beş imsak atıyor. 5:45'te beş imsak atmasına göre hesap ederseniz artık üçten sonra ikiden sonra hatta başlıyor. İki, üç, dört, beş. Artık 5:45'te beş imsak attığından dolayı artık namaz Sabahın sünnetinden başka namaz kılınmaz. imsa kadar kılınır. Efendim, son üçte birinde 4 rekat, 4 rekat kılacak. Yekrav fîkülü rekabül hamdü merra her rekatta bir fatiha. ve muhafizeteyn bir felak bir naz. Ve yükerri suratel ihlas selasen. allahat üç defa tekrar. Ve yekravatel kürsi, atel kürsi. Bir defa kolay ve yukerru zalgifi kulerak her rekatta tekrar ediyor kılacağı 4 rekat. Tabi gece namazları 2'de selam verilir. Fe salati rafa Namazı bitirdim ellerini kaldıracak. Subhanallahi vel aziz ve'l cebar. Subhanallahi'l kudret ve'l mlek. Subhanallah'il hayy'l ladzi la yamut. Hayy'l la ilaha ve yuhyi ve yemit ve vahyul la yamut. Subhanallah rabbil ibad ve'l balad. Elhamdülillahi hamden kesiran tayyiben mübareken ala kulli hal allah Kebira Rabbuna Celle Celal ve Guddur Zübi Mekan dedikten sonra istediği duayı yapar. Çok uzun bir şey değil. Ne olur diyor bu? ثُمَّ اَدْعُوا مَا شَافَهِنَّ لَوْمِنَ الْاَجْرِ بِاِزَاءِ مَنْ حَجَّ اِلَا بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ وَزَارَ قَبْرَ النَّب۪يهِ <gülüyor> عَلَيْهِ Allah'ın evine hacca giden ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem kabrini ziyaret edenlerin aldığının hepsinin karşılığını alır diyor. Bu on gecelerde ve cahede fiyse bile ve Allah yolunda ne kadar cihad eden varsa yani hakikaten cihattan çok geri kalmışız dönem ve durum itibariyle bir de cihad sevabı alır diyor yani. Bütün cihad edenlere Allah Teala ortak eder. Ve lemes illa şeyin illa atahu. İyyaa. Bir de Allah'tan ne dilerse diyor, ne isterse verir diyor. Şimdi ne isterse deyince çok isteklerimiz var mı? Çok sıkıntılarımız var mı? Hastalıklarımız var mı? Borçlarımız var mı? Belalarımız var mı? Kimden isteyeceğiz? Kimden istesek zaten? Küyt kapıyı vuran hadi bakalım diyor. Onun için ne istesek verecek bu on geceler? ama şu namaz kılınacak. Ve bir kere kılana bunlar var ama her gece kılana ilaveten her gece kılana artı ne var bu saydıklarımız bir kere kılana var ama artı ne var halleullaufiralelfirdevselal Allah Firdevsi alaya nasip eder diyor ve mahani kulleciye bütün günahlarını mahveder diyor ve kileleustenifilamel ve ona denir ki senin defterin sıfırlandı yeniden başla. Çocuk gibisin diyor. Evet. Şimdi ben niyet ettim inşallah bu gece kılalım. Burada kılalım. E tabi saat 5'te. 5 beş gibi toplanalım. 5 çeyrek geçe en geç. Bak kaçırmayın. 5 çeyrek geçeye gelin. O sonra kaçırdım, kaçırdım. ben ne yapayım? E, takvim gelirse. imsak olursa namaz kılamayız. Onun için 5 çeyrek geçeye kadar gelenden kılacağız inşallah. Ben kıldıracağım inşallah. Onun sonra çünkü peşinde dua var siz onu beceremezsiniz. Benim peşime tekrar edersiniz. Duayı da benim peşime okursunuz. Ondan sonra da bir şeyler isteriz. Sıkıntımız çok. Allah kabul edecek inşallah. Bu müjdeyi alırız. Ondan sonra zaten hemen 14 secdeleri yaparız. Sizi çok bekletmem. Sabah namazını da hemen ilk vaktinde biraz geçirip Ramazan'daki gibi kıldırırım inşallah. Ondan sonra serbestsiniz. İsteyen işra kadar bekler, isteyen başka işleri varsa gider. Ta yani sabah işrağı beklemek zorunluluğunuz yok. Çünkü gece gidiyor, işi olanlar vardır. Ben onlara mani olmam ama saatin bizim bütün programımız şu dediklerimin hepsi altıyı çeyrek geçe biter. Şu dediklerimin hepsi altıyı çeyrek geçe, sabah namazı dahil biter. Ondan sonra isteyen işrağa kadar zikirle meşgul olur, isteyen kalkıp gider. Yani orada sizi zorluk kılmayız ama tabii bunların hepsi İsteyet abi Allah Teala lütfetmesine bağlı muvaffak eder inşallah. Evet. Böylece Allahu Teala Hazretleri meleklerine buyurur. Ya melaiketu şehidu enni kad ghafartu ey meleklerim şahit olun ben bu namazı kulu, kılan kulumu affettim. Ve eşrak du hujjaj ila beyti hac yapan hacılara ortak ettim melekler bayram eder diyor bu adam hacca gidemedi ama aynı hacılar gibi oldu Allah. onun için inşallah Allah nasip eder bu mübarek cuma gecesidir 5-5 çeyreğe kadar payı var 5 çeyrekte namaza dururuz çok da uzun bir namaz değil e, zülhiccenin 10 gecelerinin namazıdır bu bunla amel edersek iyi olur inşallah. Allah kabul eder. İnşallahü Rahman. Şimdi gelelim efendim zikirlere. Yarınki günden başlıyor bu zikirler. 10 günün zikirleri. İnşallah hele ki yarın cuma mübarek. İnşallah yaparsınız. Allah amel'e muvaffak eylesin. Efendim. Allahu Teala ve teccad hazretleri Umer, Umeyr el-Leythi radıyallahu anh rivat ediyor. allah Teala İsa Aleyhisselam'a bunları hediye etti. Hz. Cibril 10 günlerde, bu mübarek günlerde bu zikirleri getirdi. Buyurduk Ey İsa, bu 5 dua ile Allah'a duada bulun. Zira allah Teala da, nezdinde bu 10 günün ibadetinden daha sevgili bir ibadet yoktur. Birincisi La ilahe illallah vehdehu la şerike Laül Mülk ve laül Hamd Yühiye mi tbi edil, Khair ve maalekül Kadir. Bu öyle bir zikirdir ki yüz kere okunuyor günde. Bunu yüz kere okuyandan daha üstün bir amel o gün dünya halkının hiçbirinden yazılmamıştır Allah'ın dinde. Daha üstün bir amel, günlük. Ama her gün yapmak lazım ama tabii onu yapamıyorsak bu Buhari hadisinde de var ayrıyetten bu bu zikir. Özellikle buz gibi okun. Günde kaç defa? 100 defa. La ilahe illallah teala sherikil ala mülk ve la hamd ve, ve wa la kusenikler. O kısası da var yani Buhari'de. Yohi ve ümitsiz. On da olabilir. Yani 100 kere bu okunuyor. Çünkü i̇şte geçen gün rüyamda Hacı Dursun Efendi'yi gördüm. Efendi Azim'in hocası. Sağlığında da görmüştüm onu. Çocukken hizmet etmiştim. Efendi evinde kalıyoruz. Çok mübarek bir zat. Of'taki hocası. Rüyamda görüyorum onu. Çok büyük bir derecesi var Allah katında. Vefat etmiş ama böyle yatıyor canlı olarak. Makamı gösteriliyor da. Nur-u olur olarak. İşte o zaman de deniyor ki, bu yüz defa bu te tevhide her gün devam ettiğinden bu dereceyi kazandı. O mübarek de İhsan Efendi Allah rahmet etsin büyük hocamız. İhsan Efendi anlatırdı ki, her sabah namazından sonra köşeye çekilir yüz kere bu zikri yapardı dedi bunlar büyük zenginlikler ahirette bu zikirler neler kaybettiğimizin farkında değiliz onun için Ebu Halid Dekkak Hazretleri evliya Allah'tan mana aleminde görüldüğü vefatından sonra efendi Hazretleri, ne haldesiniz evladım öyle bir makamlar bulduk ki Şimdi hep dünyadakileri düşünüyorum. Neler kaçırdıklarını düşününce burada üzüntü yok ama işte onlara üzülmeden edemiyorum. Şimdi Allah bana fırsat verse dirilse beni tekrar dünyaya gönderse şu milletin gelirim kapılarına çalarım tak tak tak tak vururum zaten dekka kapı döven demek. Adam da kapıyı açar Selamu aleyküm aleykümselam. Nasılsın iyi misin yok ne haldesin yok yedin mi içtin mi aç mısın gel misin gitmiş bir şey yok. Sadece ona demek için ki ne kaybettiğinin farkında mısın? Ne kaçırdığının farkında mısın? İki rekat değil yirmi rekat teheccüd kılacak kadar Allah gece vermiş. Neyi kaçırdığının farkında mısın? Yarın yüz kere bu zikri okumakta ne var? Hepsini toplasan yarım saat tutmaz. Neyi kaçırdığının farkında mısın? Ama işte. Şimdi insanlar değil bir trilyon iki trilyon milyon dolarlar yani herkesin adamına göre değişir de birkaç milyar para kaybetse kafayı kaçırıyor. Aklını kaçırıyor yani. Arabasını arabası kaçırılan insan bir de tabii başka bir şeysi de yoksa, bir arabası varsa durumu da bir şeysi kaçırılan insan ne kadar yanıyor, ah ediyor, vah ediyor, uykuları kaçıyor ne kadar. Cennet kaçıyor. Allah'ın ce cemali kaçıyor. Allah'ın rızası kaçırılıyor. Sonsuz hayat, saadet, ebedi saadet kaçırılıyor. Şurada dizilerle, filmlerle, oyunlarla, eğlencelerle. Vah vah vah vah! Numaralar, romanlar, palavralar. Seyretsen ne olur? İzlemesen ne kaybedersin? Seyretsen ne kazansın? Allah Allah. Şöyle şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Şu dizinin sonu, sonu şöyle olmuş, bu dizinin bilmem ne Şu maç kaç kaç bitmiş, bu maç bilmem ne olmuş. Bunlar, şimdi ölsen sana ne faydası var? Kabirde sana bunlar mı sorulacak? Ne getirdin denecek sen böyle elice bir boş vaziyette Neyi kaçırdığının farkında mısın? Mübarek on gecelere girdik ya. Biraz tövbe edelim, biraz istiğfar edelim salih amele gayret edelim İkinci Eşhedü en la ilahe illallah la şerike leh İlahen vahiden sameden lemmettehı sahibeten vela veleden Bu da zikir olarak bu on günlerde verilmiş ama bu ayrıyetten hadiste var. Benim dua kitabımda kaç sene evvel yazdım. Bu zikir öyle bir zikirdir ki bunu on bir kere okusa on bin değil, on bir parmakla, on bir kere okusa diyor milyonlarca hasene yazıyor. Milyonlar. Yüz kere okursa tabi o. Üçüncü zikir eşhedü en la ilahe illallah ve hedevü la Le'ul mülkü ve le'ul hamdü yuhyi ve yumid ve ve hayyullahi mut bi'edil hayr ve ve alâ külşin kadir. Bunlara hemen hemen aşinasınız fakat birbirine benziyorlar ama arada farklılıklar var. Bunları e, o lafızlara göre okumak lazım. Dördüncüsü, bir de bunların manaları var tabi. İnsan bilerek, manasını bilerek okursa huşua sebep olur. Huzura sebep olur. Hasbiyallâh ve kifâ, Allahu lımdağa, liye sabrâ Allahı ya Allah yeter artar diyor. Dua edeni duyar diyor. Allah'tan öte bir istek, arzulanacak bir matlef ve matlup ve maksut yoktur diyor. Mesela yani bu manayı da bilmekte tabii var Beşinci cikir, bu çok muazzam. Çünkü dua, Allah'a melek elhamt kema değol ve hayranı Allah Allah'ım sana hamd olsun. Ne kadar hamd olsun diyor? Sen kendine hamd ettiğin kadar hamd olsun diyor. Bizim söylediğimiz hamdlerden daha hayırlısı olsun diyor. Söze bak. Çünkü biz ne kadar hamd edecek de bizim hamdlerimizden daha hayırlı hamdler mutlaka var. Salihlerin hamdleri, velilerin hamdleri, peygamberlerin hamdleri, meleklerin hamdleri bizi çok aşa aşar. Bizim hamdimiz ne kadar onun için herkesin itikadına göre, ameline göre, ihlasına göre, değil mi? Hamdi. Onun için ya Rabbi diyoruz. Sana ne kadar hamdolsun? olsun? Senin söylediğin kadar hamdolsun olsun diyor. Ve bizim söylediğimizden çok hayırlısı olsun diyor. Manaya bak. Bu manalar düşünülmeklik. Allahümme leke salati ve ve mahyaya ve memati ve Rabbi erabbirras. Allah'ım, namazım sana aittir. Kurbanım sana aittir. Hacım sana aittir. Yaşamım sana aittir. Ölümüm sana aittir. Öldükten sonra bıraktığım mirasım da sana aittir. Ben kimim, benim neyim var? Hepsi senin. Bu çok güzel. Ondan sonra dua kısmı Allahümün yaudübike min azabil kabr. Kabir azabından sana sığınırım diyor. Bu kabir azabı çok sığınılacak bir azap. Çok korkunç bir azap. Yani hakikaten yapayalnız kaldığın Toprakta, tabi orası toprak gibi gözcürem ora cehennem çukuruna dönüyor Allah muhafaza etsin. Ya, rahmetli Halit daha böyle derdi o da mübarek adam. Efendi babamızın oğlu halâdır Halit Gürbüzler abimiz. Efendi Hazretleri necek bu öyle takılır şey derdi. Şakardır tabi Şeyh'inin oğlu olduğu için Efendi Hazretleri de ona çok hürmet ederdi. diyorlar. Ya o derdi, Hafız abi derdi Efendiye de. Hafız abi derdi. Cık. Mahşerde derdi, sen varsın falan. Kabirde de orada şehitlikte yatıyor yakın falan, bayağı bir de tanıdık var derdi. Mahşerde herhalde bir şey buluruz da, bu kabirde ne yapacağım, orayı düşünüyorum derdi yani. <gülüyor> Efendim Hazretleri de derdi tabi, efendi baba hepimize şefaat eder derdi babası için, o da derdi ya benim babamdan ümidim yok, biraz babamı kızdırdım derdi de, senden ümidim çok derdi yani, <gülüyor> Efendim Hazretleri de, inşallah derdi. Bizim hep ümidimiz senin babana derdi yani, aladır Efendim Hazretlerimize. Sair. Ruhuna bir Fatiha gönderelim Efendim-i Babamuz'a Euzubillahimineşşeytanirradîbismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil aleminerrahmanirrahim mâlikun Ne abdü ve yâke nesta'inuhnâs-sırâta'l-musta'kîmâs-sırâta'l-l-ledîl-el-hamd-i-alîm Ghayril-maghdûm-i i aleyhim mel advûl Ya Rabbi ulaştır bizden razı eyle, memnun eyle, hep şefaatine dâhil eyle ya Rabbi. Amin. Mübarek zât. Yani Halid abinin işi. Ama biraz da mantığa yatıyor. Ya diyordu mahşer kalabalık. Belki bir şeyler bulurum yani. Bu mezarda tek başına ne yapacağım? Aslında onun onunki de mantıken doğru da, kitaba göre doğru değil. Çünkü kabirde sakata gelen mahşerde daha sakat yani. İlk duraktan belli olur. Daha Ezna'yla aleyhisselam gelince belli olur yani. Daha dünyadayken ölüm meleğini gördüğünde bu iş belli olur yani. Hani ne diyorsunuz? Renk verir. O renk verme meselesi. Çünkü Zaten melek geldi mi ki Esselamu aleyke ya Ey Allah'ın dostu sana selam olsun İnnellah ekrahu selam, Allah sana selam söylüyor Ve yübeşhur gövül cennet seni cennetle müjdeliyor Dediği anda sen zaten Tereyağıdan kıl çeker gibi Gidersin yani O arada birisi de biraz dur dese hadi be tutma dersin Sen ne mi uğraşacağım Canımı çıkartsın zaten Çoluk çocuk o bu uğraş Cennet garanti niye gitmeyeyim yani Orada renk verir. Çünkü ondan sonra kabir daha rahat inşallah. Bahşer daha rahat. El la tehafuu El la tehafuu ve la tehzenuu ve ebşiruu bil cenneti leti kuntum tuhadun Nahnu evliyat fi'l kullar fi'l okullar ki rabbimiz ancak Allah dediler Sonra da yamulmadılar, eğilip bükülmediler, dosdoğru İslam'da sebat ettiler. İşte onlar ölürken melekler üzerlerine iner. Sakın korkmayın, mahzunda olmayın, ilerisi rahat düşünmeyin. Geriden de çoluk çocuk kime kalacak? Allah sahip olacak, onlara da üzülmeyin. Söz verilen cennetler müjdeler olsun size. Kaç nefes hayatınız kaldı? Biz sizin dostunuzuz. Kabir'de ahiret her yerde yalnızdayız. İşte renk verir dediğim orası. Onun için sığınmak lazım. Tabii ki kabir azabına dayanılacak bir şey değil. Ve müşettehalemur işlerin dağınıklılığından da sana sığınırım. Bu da çok büyük dua. Çünkü hakikaten Allah cümlemizi toplasın. Darma dağın olduk yani. Ben şimdi ne aklım başımda ne her işim başımda. perişan olduk senelerdir tabi bu düşmanlar bu saldırılar o külliyeden beri değil mi o külliye öyle öbür olaylar öyle öbür olaylar öyle. 30 seneyi doldurdum kürsüde Tabii ki feda olsun damarlarım tıkandı her yerime vurdu şeker şimdi bak bu damarımı tıkamış %70 şah damarıma kadar tıkanmış yani onunla uğraşıyorum her tarafıma vurdum Çünkü 20 sene feda olsun Allah'ın dinine siz cemaatime sevenlerime Kurban olayım. Ama tabii ki darmadağın ettiler. İslam'ı Müslümanları darmadağın ettiler yani. Millet toparlanamıyor. O sonra kiminizin tabii hepimiz maddi işler, borçlar, harçlar, ekonomik bozukluklar berbat ettiler yani. Bütün bunlar İslam ülkelerine özellikle bu memlekette büyük sıkıntı vererekten bölme projelerinin bir uzantılarıdır. Çünkü ekonomi düzgün olmasın. Ondan sonra maddi, manevi ahlakı bütün sistemi çökerttiler yani. İnsanlar perişan halde. Onun için bu işlerin dağınıklılığından sana sığınırım diyor. Allah kalbimizi toplasın inşallah. Aklımızı başımıza toplasın inşallah. Maddi manevi darlıklarımızı feraha çıkarsın inşallah. Bu duada Allahu hayri ma bir rih. Ya Rabbi rüzgarın getirdiği şeylerin hayrını senden isterim diyor. Çünkü bütün bu mikroplar neyle geliyor? Rüzgarlarla geliyor. Mikroplar da geliyor. Şifalar da geliyor. Onun için rüzgarların getirdiği bütün hayırları senden isterim diyor. Bu duada yüz kere okunuyor. Havariler dediler ki ama şimdi tabii tabi ya hoca efendi ben bunların hepsini yüz kere okuyamam. O zaman tabi ben kendimden bir tasarruf gibi olmasın ama diyorum ki hiç olmazsa on kere okuyun çünkü ya. bire kaç veriyor Rabbim? Ondan ona yüz verir inşallah diyorum. Ama siz yine bana bakmayın yani. Siz yüz okuyun. Ama en azından ondan aşağı kalmayın bu on günlerde. On günlere ait. İsa Aleyhisselam'a sordular. Bu duaları okuyanın sebabı nedir? Buyurdu ki bunun birincisini yüz kere okuyan kimsenin Ameli gibi bir amel o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. Kıyamet günü en fazla hasenata sahip olur. Zaten bu Bukhari'de hadis olarak var. İkincisini yüz kere okuyan Allah, bir milyon sevap yazar, o kadar günah siler ve onun cennette on bin derecesini yükseltir. Üçüncüsü yüz kere okuyan, gökten yetmiş bin melek elleri açık bir halde inerler, ve bu zikri yapanlara salat ve rahmet yağdırırlar. 70 bin melek özel geliyor adama. O zikri yapan adama özel geliyor. Allah Allah. Rahmet ve feyiz yağdırıyor sana. Senin daha bir sıkıntın kalır mı? O kadar meleğin rahmetiyle. Bu mübarek 10 günlerde bu duayı alırsan meleklerden. Ya. Her işin düzelmez mi senin? Melekler rahmet yağdırıyor sana ya. Ya. Onun için ne darınız varsa Allah yetişecek. İnşallah. Dördüncü gücük kere okuyana diyor ki Dördüncü hangisiydi? Çok güzel. Hasbi Allah ve kefa. Semi Allah limen da. Laysa Allah men Ne kadar güzel. Ne kadar tatlı bir zikir. Bunu diyor okuyan diyor melek hemen o ağzından çıkar çıkmaz o zikri bitirdiği anda alır Mevla'nın huzur-u manevisine koyar diyor. Bizzat Allahu Teala azetleri hemen o anda diyor o zikri yapana tecelli eder diyor. Hemen okuluna bakar. Allah devamlı bizi görüyor ama bir de özel tecelli yapması var. Yani projektörü tutmak gibi şöyle. Özel bir tecelliyle okuluna bakar. Allah kime bir defa tecelli yaparsa asla bedbaht olmaz, mahrum olmaz diyor. Beşincisi diyor, beşincisi İsa Aleyhisselam dedi, bu bana ait bir duadır, onun sevabını açıklamama Rabbim izin vermiyor. Bu demir okudum mu? kabir azabı sığma. Bunun cevabını açıklamaya mezun değilim dedi İsa Aleyhisselam. Çünkü belki bazı şeyler var aşırı müjde olduğundan Resulullah bazen de sallallahu aleyhi ve sellem izin vermedi mesela. Birisi de dedi şirk koşmadan cen ölebilen cennete girdi. İşte sahabe-i kerimler <gülüyor> cennete girdi. Dedi ya Resulullah ben hemen çıkayım müjdeleyim dedi bu, bu insanlara. Dedi müjdeleme dedi. O zaman güvenirler yatarlar aşağı. İşte böyle bazı gizlenmesi istenen faziletler vardır. Efendim, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların da Allah'tan hakları. Allah Allah. Mesela bu hadisi muazzam bir hadis yani. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Ona ortak koşmadan sırf ona ibadet edecekler. Bu Allah'ımızın bizim üzerimizde hak. Bizim de Allah'ta hakkımız var. Tabii hakkı Allah verdi bize. Sen kalkıp da hadi benim hakkımı ver dedin mi adamı? Cehenneme boylatır. Ya, ya Rabbi fazl-ı keremin ne diyeceksin? İstemesini bileceksin. Hadis öyle söylüyor diye sen ne? Efeleniyorsun. Hakkul ibad Allah e, Kulların Allah'tan hakkı nedir diyor? Şirk koşmazlarsa onlara azap etmemeleri etmeyeceğine dair hakları var diyor Allah. Bu şirkten imansızlıktan sakınanların faziletine dair. Tabi şimdi bu müjdeyi dedi ya Resulallah. Efelâhü beşrû bi'innaz. Hemen müjdeliyim dedi o sahabi. İzen yettekiliyor. Dur dedi güvenirler hiçbir namaz kılmazlar ibadet yapmaz. Bunlar hemen işi bozar. Bir şey söyleme. Fakat bu sahabeler sonra ölümleri zamanında, son nefeslerinde hatta bazıları hadis rivayet edeceği için yatarak da rivayet edepsizlik gördüler beni oturtun diyorlardı. Kendilerini böyle ya hasta yataklarında, ölüm döşeklerinde dikiyorlardı. Tam öleceklerinde ben de Resulullah'ın bir emaneti var. Ben de gitmesin. İlmi gizleyenlerden olmayın. Bugüne kadar gizledim ama diyorlardı. Hep son nefeste bu hadisleri okuyorlardı. Mesela bunlardan birisi Ebu Şeybet el-Hudri Hazretleri, burada yatıyor. Şurada hemen. Hayvan. Hazreti Ka'b var ya, meşhur o cami yaptı orada şey. Hemen o, o şeyin içerisinde. Surun içinde. Ebu Şeybet el-Hudri, radıyallahu Ebu Said el-Hudri'nin meşhur kardeşi. Burada yatıyor mesela. O burada, İstanbul'da şehit oldu, burada. Şehit olduğunda diyor kitapta, tam vefat edecekken diyor yani. Kanlar akıyor artık, ölecekken. Dedi ben, o zamana kadar da dememiş, ben sahabedenim dedi. Tanımıyorlardı onu yandaki İslam ordusundakiler. Ben sahabedenim dedi. Resulullah'tan işittiğim bir hadis var. Benle gitmesin dedi. Burada rivayet etti. Şehit oldu yatıyor. Men kale la ilahe illallah muhlisan min kalbi dehalelcene. Şöyle kalbinden ihlas ve samimiyetle bir defa la ilahe illallah diyen cennete girdi dedi. Bunu ben açıklamamıştım ama dedi burada şimdi görüyorum dedi. Ben sahabedenim dedi vefat etti. Burada yatıyor. Radıyallahu anh. İstanbul burası ya. Sahabe dolu. Onun için bunlar büyük müjdelermiş. İsa Aleyhisselam da diyor ki ben bunu açıklamaya iznim yok diyor yani. Artık beşincisinin müjdesi böyle kal. Zaten ne büyük dualar. E bunlardır. Haşim İbni Kasım radıyallahu anh ediyor. Ben de on günlerde bu duayı okuyan bir zat mana aleminde görmüş. Bunları bu on günlerde kim devam ederse evinde ocağında beş tane nurdan tabak konmuş üst üste. Hepinizin evinde ocağında Bu bereketler olur inşallah E kendin okuyamıyorsun işin çok Hanımlar daha merak Hanımını anlatırsın Dersi ki hanım ya ben bayağı yoğunum şuyum Ben belki on kere okuyabilirim. Sen eve bereket olsun Eve ocağa çoluk çocuğa rahmet olsun inşallah Efendim sen oku bari Ortaktır inşallah Tabi sen çalışıyorsun kadın çalışmadığı için Evde biraz daha vakti olur O da öyle okur Hayız Nifas halinde de olsa okurlar Çünkü bunlar Kur'an ayeti değil yani hasta hallerinde de okunması caiz bu zikirlerin namaz kıl masalarda yani bunları okuyorlar kurban risalesi tabi kurban risalesinde daha çok ilimler var ama bu zikirler 122. sayfede 122, 123, 124 bu sayfelerde bu zikirlere yarından başlayacağız inşallah 10 günlere başlıyoruz artık ha kurbanla ilgili diğer meseleler, fetvalar efendim özellikle de e ee, tabi kurban kesecek olanlar bu ilimleri bu 10 gün içerisinde okurlarsa hele yatmadan okurlarsa gece mesela diyor birkaç sayfa böyle kurbanla ilgili bir fıkıh mesele okuyup yatarsa diyor sabaha kadar ibadet sevabı yazılır fıkıh okuduğu için fıkıh meselesi okuyup yatarsa diyor sabaha kadar teheccüd kılmış gibi olur e bunlar kolay şeyler film seyrederek uyunur mu ya böyle sızılır mı koltuklarda boynunuz kırıldı be Biraz kitap okuyak boynunuz kırılsın. Kitap. Böyle kitap, kitap, kitap. Böyle yatın fıkı okuyarak inşallah. Şimdi kurbanla ilgili meseleleri Allah istifade edenlerden eyler inşallahurrahman. Sübhane Rabbiyel Aliyle Ale'l Vehhab Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme inna nes'elükel jenne Ne'auzibike minennar Allahümme inna nes'elükel jenne Allahümün nâh'a se'elüke al-cenne Allahümün nâh'a se'elüke al-cennete ve ma qarrab-eyle'ya min qavlim ve amel Allahümün nâh'a se'elüke min hayr-ma se'eleke min nebiyyüke muhammed Sallallahu Te'ala aleyhi ve sellem ve ne'auh'udüke al-cennete ve ma qarrab-eyle'ya min qavlim ve amel Sallallahu Te'ala aleyhi ve sellem ve mustaan Ve aleyke al-belâhü la hamle la quvete illâ bil-lâh il Allahümme inna ansaluka minal khayri kullihi acilihi ve acilihi ma'alimna minumma lam na'ala na'udhuka kullihi acilihi ve acilihi ma'alimna minumma lam ma qadaytelina min qadaa fejala akabettehu rashada Rabbana atina amlenuka rahme heilana amn emrina rashada Rabbana ala kulli şeyin kadir ya rahman rahimine ya rahman rahimine ya rahman rahimine bu haram ayların en muharremi olan, en hurmetlisi olan Zülhiccai'mizi mübarek eyle. gecelerini günlerini ibadetle, sıyamla, kıyamla, ihyaya muvaffak eyle. Allah'ım zikrine, şükrine, güzel ibadetle karşı bize yardım eyle. Amin. Ya Rabbi elimizden tut, bizi bize bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin bu tembellikten, gevşeklikten, uyku hallerinden bizi muhafaza eyle. Amin. Bize ibadete karşı tam dinçlik nasip eyle. Amin. Ya Rabbi... Çoluk çocuklarımızı da, ailelerimizi de, eş dostlarımızı da bu ibadetlere, bu zikirlere muvaffak eyle. Allah'ım ya Rabbim, bize bu İslam'ı getiren, bu ilimleri bize getiren, İslamiyet tabur olarak getiren sahabe-i kirama özellikle yüksek dereceler ihsan eyle. Amin. Başta Ebu Ayyubel Ensari Hazretleri olmak üzere, bu Şeybe zell Hazretleri, Muhammed Ensari Hazretleri, Hazreti ha Hazreti Hafir, Hazreti Kâb, Hazreti Abdus Sadık, Radıyallahu anh ve bu civarda bulunan bütün sahabe-i kiram hazaratın ruhlarına hediyelerimizi yisal Amin. Amin. Ya Rabbi onlara, bizim tarafımızdan onları hayırla mükafatlandır Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi mübarek cuma gecesini ihya-i muvaffak eyle. Gecenin sonunda zilhicce namazını kılmaya muvaffak eyle. Amin. Sabah namazı cemaatine muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi hastalıklarımıza acil şifa, dertlerimize devalar, yani borçlarımıza ödeme kolaylıkları nasip, Amin. alacaklarımızı tahsil etmek nasip eyle. İşsizlerimize hayırlı işler nasip eyle, eşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Çocuklarımızı salihin ile ilhak eyle, ailelerimizi yâr eyle, itaatkâr eyle. Mal evlat fitnesinden muhafaza eyle. Allah'ım ya Rabbim şümbarek geceler, şümbarek aylarda hacca giden, Kafe'de, Ravza'da dua edenlerin dualarına ilhak ile Dualarına ilhak ile dualarımızı müstecap eyle. Ya Rabbim, bizleri de onların ibadetlerine dualarına iştirak etmek nasip eyle. Ve ya Rabbi sen bizlere fazl-u helal mal ile tekrar tekrar gitmek nasip eyle. Amin. Gidemeyenlere de Ya Rabbel Alimin maddi manevi genişlikleri ihsan eyle. Amin. Bizi de onlardan aşağı bırakma. Hepimizi cem eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya nasirin ve ya fatihin. Şu mübarek gecede şuraya gelen bütün cemaatlerimizi affeyle, mağfiret eyle. Amin. Günah yüklerinden hafiflet Ya Rabbi. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Amidiyentlerinden ağır cehennemden azad eyle. Hepsinin arzu halleri var, herkesin hayırlı muratları var, korktukları var, sığındıkları var. Şurada okunan ayetler, hadisler hürmetine Ya Rabbel alemin ve ya nasirin Hepimizi umduklarımıza nâil eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Buradan anadan doğmuş gibi tertemiz çıkmak nasip eyle. Cuma gecesindeki tecellilere mazhar eyle. On gecelerdeki tecellilere, bereketlere mazhar eyle. Kûmû mağfûrallekûm Af olarak kalkın. <gülüyor> günahlarınızı sevaplara döndürdüm müjdelerine nail ile Amin. Amin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyleyle. Bu cemaatlerimizden şimdi sağ olsalar burada bulunacaklar kabirde. Evvelce cemaatlerimize iştirak edip şimdi kabirde hediye bekleyen ruhları için buyurun Eşhedü la ilahe illallah Hediyelerimizi isaleyle. Amin. Amin. Ya Rabbi cemaatlerimizden Olmayıp da analarımızdan, babalarımızdan, abam ve eczad, ekriba komşu ve yaranlarımızdan, sevdiklerimizden, ehl-i ve cemaat müminin, müminat nervahine. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedin abduhü resulü Hediyelerimizi kabul eyle ve eyle. Amin. Bizlere de son nefeste nasip olması için bir dakika Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedin abduhü resulü bu kelimeyi söylemekten ve buna inanmaktan dünyada ahirette ehlinden ayırma ya Rabbi. Amin. Amin. Dualarımızın kabulü için buyurun. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Ve alhamdülillah rabbil alamin. Allah Fatiha.